Monofizit Hristiyanlıkta Hazreti İsa'nın tabiatı hakkındaki tartışmalarda Hazreti İsa'daki insani tabiatın tanrısal tabiat altında yok olduğunu savunan görüş. En önemli temsilcisi Yutis'tir.